İlk sorumuzu hemen ekranda siz de görüyorsunuz. Ben de buradan okumak suretiyle e, sizlere duyurmak istiyorum. Rüya yoluyla ilim kesin bilgi edinmek e, mümkün müdür? Yani rüya yoluyla kesin ilim edinmek veya bilgi edinmek mümkün müdür? İnsanların dalalete düştüğü e, en büyük e, kapılardan, sebeplerden, vesilelerden biri de rüyanın bilgi kaynağı olarak görülmesidir. İnsanlar e, rüyanın bilgi kaynağı olduğu düşüncesine nasıl varırlar? E, değerli kardeşlerim, bu şundan dolayıdır insan e, öyle aşırı gider ki kendini beğenmede kendinin Allah'a yakın Allah'ın dostu Allah'ın veli kulu olduğu e, kanısına o kadar varır ki görmüş olduğu rüyaların da kesinlikle yanlış içermeyeceğini bu rüyanın esasen Allah'ın kendisine bir lütfu bir hitabı bir işareti bir alameti olduğunu kendi seviyesinde Allah'a yakın Allah'ın velisi dostu e, olabilecek o muhteşem e, zatlarını asla şeytani rüyalar görmeyeceklerini görmüş oldukları bütün rüyaların rahmani olduğunu bir bilgi kaynağı olduğunu e, düşünüyorlar. Bunun sebebi insanın kendi nefsine kar e, yönelik olarak bir e, e, ucubiyet bir e, o ne kendi nefislerini büyütme, kendilerini bir şey sanma, kendilerinin çok Allah katında büyük bir makamda olduklarını e, düşünme gibi bir takım yanlış, kesin olmayan kanılar, inançlardan dolayı bu insanlar rüyalarını bir vahiy gibi görebilmektedirler. Ee, rüyanın bir vahiy olduğunu da düşünebilmektedirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bir hadisi şerifi olduğunu e, biliyoruz. E, rüya ee, nübüvvetten bir parçadır. Hani hadisin tam sıhhatini bilmiyorum ancak böyle bir hadis-i şerif var. Ee, rüya nübüvvetten bir parçadır ee, deniyor. Aslına bakarsak rüya gerçekten nübüvvet demek biliyorsunuz ki haber verme ee, veya haber aracı haber getiren sistem diyelim Rüya gerçekten de Allah'ın bazen kullarını uyardığı iyilik yapan kullarına iyi rüya gö göstermek suretiyle onları iyiliklerinde cesaretlendirdiği hataya günaha defalarca saplanan insanlara da bazı cehennem sahneleri göstermek suretiyle insanları uyardığı çok önemli bir e, nimettir rüya. Ancak ee, bu sadece böyledir. Bunu sadece böyle algılamak lazım. Bunu bir bilgi kaynağı olarak görürsek e, hatta Kur'an'ın ayetlerini, peygamberimizin sözlerini nes edecek kadar kuvvetli bir vahiy olarak görürsek o zaman e, şeytanın oyuncağı haline gelmiş oluruz. O zaman e, ayetlere hadislere karşı gelmiş oluruz nübüvvetin e, rüya gören insanlarda devam ettiğini düşünmüş oluruz ve rüya gören ve kendisine saygı duyduğumuz e, insanların e, görmüş oldukları rüyalarla e, amel etme cihetine gitmiş oluruz bazen bu rüyalar hadisleri iptal eder bazı e, ayetleri farzları iptal edecek durumdadırlar. E, o ayetleri nesh falan düşünmeye başlarız. İşte o zaman öyleydi ama şimdi bak şu Allah dostu şöyle bir rüya gördü, ona öyle Allah öyle gösterdi. Demek ki bu asırda şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır, şu haramlar artık helaldir, şu helallar artık haramdır babından e, kanılara, düşüncelere varabiliriz. Eğer rüyayı biz bilgi kaynağı olarak görürsek artık dünyada bulunan e, iki milyara yakın o Müslümanın e, ne kadar e, işte e, rüyası varsa o kadar e, çeşitli o kadar e, renkli o kadar farklı o kadar e, çok adet bakımından çok din anlayışı dini e, efendim haramlar helaller ortaya çıkar ve İslam dini ortadan kalkar herkesin e, görmüş olduğu rüyaya göre şahsi dinler, şahsi özel dinler ortaya çıkar ve bazı insanlar da efendim, e, peygamberle görüştüm rüyamda, dedi ki şöyle, peygamberle görüştüm rüyada, efendim çalgıyla dans eden kızları seyretmek caizdir, dedi. Yani şimdi bu aranada oldu ya, yani efendim birileri dedi ya, e, efendim peygamberimizi bırakın orada rüyada görmeyi, ondan fazla şahsiyet kişi peygamberimizi arena stadyumunda e, yanında otururken görmüş peygamberimiz orada dans eden şarkı söyleyen o açık saçık kızlara bakmış bu ne güzel bir mübarek bir harekettir ne güzel bir faaliyettir demiş tebrik etmiş bu faaliyeti yapanları e, ve bu maalesef e, mütevatir derecesinde bir habermiş çünkü bir haberin mütevatir olması için hadis ıstılahında en az on e, yani birbiriyle görüşmeyen yalan üzerinde ittifak etmesi mümkün olmayan değişik coğrafyalardan on ayrı yoldan senetten e, gelmesi lazım orada da o aynı şeyi söylüyor en az on diyor yani bu olay mütevatirdir mütevatir derecesinde kabul edilmesi gereken bir e, durumdur bir haberdir peygamber oradaydı insanlar onu orada gördü peygamber açık saçık o dans eden şarkı söyleyen efendim onun bunun efendim şirki sözlerini onun bunun nefsani e, sözlerini danslarını e, kadınların işte, hevi gönüllerini öven o şarkıların e, dinlenmesinin çok güzel bir e, faaliyet olduğunu güya peygamberimiz söylemiş onları alkışlamış e, destek vermiş mübarek bir hareket olduğunu söylemiş işte bunu en az on kişi söylemiş yani mütevatir bir haber yalanlaması mümkün olmayan bir haber şimdi böyle bakılıyor olaya dolayısıyla milyonlarca e, gafil insan iyi bir tarafa bırakıp sadece uzaktan kumandayla görünmeyen kablolarla, şeyhlerine, inandıkları insanlara bağlı olan zavallı, zavallı zombiler e, maalesef düşünmeden, akletmeden, ilerisini düşünmeden ön e, kabullerle, bunları kabul etmek suretiyle dinlerini adeta maalesef yemektedirler. Dinlerini iptal etmektedirler bu tür anlayışlarla. İşte rüya bu denli e, tehlikelidir. Ki bu daha dünyada o, görüldüğü ifade ediliyor onların o sözlerinde ama daha çok fitne kapısı bazı şeylerin rüyada görüldüğü e, ve dolayısıyla öyle olması gerektiği konusunda onun bunu ortaya çıkıp da ben şöyle gördüm böyle gördüm bu böyledir artık e, demesi şeklinde gelişiyor, cereyan ediyor. Daha çok bunlar var. E, değerli kardeşlerim kesinlikle bu şeyleri arz ettim bunları sizler de biliyorsunuz rüya bir bilgi kaynağı değildir rüya vahiy değildir rüya belki Allah'ın kullarına yönelik olarak ufak tefek şahsi uyarılar da onlara alamet olsun diye bazı alametleri göstermesi şeklinde cereyan eden bir nimet olarak algılanabilir düşünülmelidir Bun haricinde vahiymiş, vahiy gibiymiş, ağırlığı varmış, habermiş, e, helaller, haramlar koyabilecek güçteymiş gibi inançlar içerisinde olmak dinimize aykırıdır. Dinimizde kesinlikle e, ülemamıza göre, ehli sünnet alimlerine göre rüya, bir bilim, bir ilim kaynağı değildir. Bir dini kaynak değildir. Haram ve helalleri anlamada, algılamada ve bu bunların hükümlerine dair görüşler beyan ederken, deliller sunarken hiçbirinde rüya delil olarak görülmemiştir. Bu, yani yüzyıllardan beri de bu böyledir. Ancak bazı güruhlar tarafından rüya bir Bilgi kaynağı, bir ilim kaynağı, bir vahiy kaynağı olarak görülmektedir. Bunun sebebi de o insanlar batıllarını e, Kur'an'dan, sünnetten delillendiremediklerinden dolayı rüyalarla delillendiriyorlar. İnsanlara da rüyanın bir bilgi kaynağı, ilim kaynağı olduğunu e, ifade etmek suretiyle onları kandırıyorlar. Allah dalaletten cümlemizi korusun. Evet bununla ilgili bunları söyleyelim Diğer sorumuza bakalım Melekler bir insan gibi Savaşırlar mı? Sorusu var Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Onları Allah O gün beş bin melekle destekledi. Başka bir yerde Allah o gün onları 3000 bin melekle destekledi. Manasında e, ayetler vardır. Allahu Teala müminleri meleklerle destekler. Bu bedirde olmuştur. Bu birçok e, gazvede olmuştur. Ancak bu melekler İnsanlar gibi savaşırlar mı? İnsanlar gibi kılıç kullanırlar mı? Bunlara dair bazı haberler vardır. Ee, ancak bu haberler e, kesin senetlerle, kesin senetlerle, kesin ve net bir şekilde e, elimizde olmadığından dolayı. Bizler bu konuda sadece Fikirler yürütürüz İşte o gün Şöyle vardı böyle vardı diye Fikirler yürütürüz belki de Orada bir insanı atı üzerinde cenk yapan bir insanı Bir meleğe benzetebiliriz Bu tür algılama Yanılmalar olabilir Ancak Bunlardan bunları bir tarafa bırakıp Bizim bilmemiz gereken şey Melekler Gelir Yardım eder, ancak bunlar insanlar gibi ata, deveye binip kılıç kuşanırlar mı? Yoksa onların yardımları başka türden mi olur? Onların evet, cenkleri, binekleri farklı farklı mıdır? Ee, elbette bu, konula, bu konularla ilgili e, naslar olmadan, deliller olmadan konuşmak mümkün değildir. Bilmemiz gereken şey, onlar vardır, yardım ederler. Ee, bu yardımları Allah'ın delediği şekillerde cereyan eder. Bununla ilgili daha geniş e, bir e, inşallah bir araştırma yaptıktan sonra daha geniş bilgi verelim ve bu özet bilgiyle yetinelim. Sakalı şerifi selamlamak ve şişesini 3 kez öpüp anla koymak doğru mudur? diye bir soru var. Değerli kardeşlerim, peygamberimizden düşen bir sakalı öpmenin hiçbir mahsuru yok. Eğer onun sakalıysa, sallallahu aleyhi ve sellemin sakalın olduğu kesin olarak biliniyorsa, onu öpmenin herhangi bir mahsuru yok. Bu öpüş onu kutsamak, ondan bir fayda geleceğini onun işte nurani bir varlık, o sakalın insanları kötülüklerden koruyan bir e, etkiye sahip olduğunu düşünmeden yapmak lazım. Öyle bir etkiye sahip olduğunu, onu öpenin cennetlik olacağını, günahlarından arınacağını e, düşünürsek bu yanlış olur. Yanlış olur, doğru olmaz. Çünkü Peygamberimizin kendisini... E, kucaklayan, musafaha eden müşrikler vardı. Bu müşrikler genetik mi oldu? Hayır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'le aynı sofradan yedi, defalarca kucaklaştı, selamlaştı, tokalaştı. Ee, ama onların e, bu peygamberimize olan bu yakınlığı onları cehennem, iman etmedikçe cehennem azabından koruyacak değildir. O yüzden bugün insanlar efendim falan yerde sakalı şerif varmış gidelim öpelim. Dolayısıyla bu da sevaptır. Bu da e, bizi günahlarımızdan arınmamız için bir vesiledir anlayışına düşerseler bu batıl bir anlayıştır. Yanlış bir anlayıştır. Ancak insan kesin olarak biliyorsa ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakalı ben bunu öpeyim diyorsa e, kutsamadan ondan hayır ve şer beklemeden Bunda herhangi bir beis yoktur. Ancak bugün yapılan şey cam içerisinde sunulan bir sakaldır. Sakalın kendisi öpülmüyor, cam öpülüyor. Ama esas itibariyle eğer varsa sakal mesela hani öpül öpülmelidir. Varsa öpülebilir yani en azından. Bu e, peygamberimize sevgiden dolayı e, yapılan bir işlem. E, başka bir anlayışla yapılırsa yanlış olur tabii ki. Ancak bugün... Dünyanın birçok yerinde, birçok camide sakalı şerif olduğu iddia ediliyor. Ben bunların şahsen doğruluğuna inanmıyorum yüzde yüz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakallarını hiç kimse o öldükten sonra kazıyıp da tek tek dağıtmış değil. Böyle bir şey yok. Ancak olur ki bir yerde peygamberimiz abdest almıştır bir tel düşmüştür biri de sahabeden birisi de almış olabilir aldıysa onun günümüze kadar gelme ihtimali bile çok zayıf nereden gelecek hangi sahabe bunu evine almış saklamış ee, hangi tabi hangi e, etbalı tabi bu sakallar ben, bendedir bak ben saklıyorum diye iddiada bulunmuş ve bu sakalların öpülmesi için bazı günler geceler ayırmak suretiyle merasimle bu sakalları öptürmüşler böyle bir şey tarihte yok ama son asırlarda her camide e, cema cemaat toplamak için bende sakal var diyen birçok cema şey cami var bende sakal şerif var gelin topl ardından para toplayacaklar cemaati topluyorlar mesela e, şu falan camide sakalı şerif varmış efendim e, ilan veriyorlar. İnsanlar oraya toplantıktan sonra da o camide para toplanıyor yani. E, bu da bir, bir, bir, bir şekilde rant için bunu yapıyorlar. E, binlerce cami var. Yani Türkiye'de yüz binden fazla cami var. E, bu camilerden e, bildiğimiz kadarıyla yani her ilde bazı ilçelerde en az yani iki üç camide sakalı şerif olduğu iddia ediliyor. Orada burada yani e, peygamberimizin sakalı tıraş edilmiş olsa, tek tek dağıtılmış olsa Yani biliyorsunuz bu kadar etmez yani orada burada dünyanın birçok yerinde iddialar var Ben bunların hepsinin doğru olduğuna inanmıyorum Belki birkaç tanesi doğrudur ama bir, birçoğu da yanlıştır, uydurmadır İnsanlar e, dini olarak e, sömürülmektedirler, din sömürüsü e, yapılmaktadır bağış camiye yardım işte insanlara yardım vesaire gibi e, heveslerle bu işler belki de yapılıyor e, ve bazı insanlar yalan yere bunu yaptığını bildiği halde olsun canım böyle bir şey insanların dine yaklaşmasına vesile oluyor ne olacakmış yapalım böyle yapalım gibi e, düşünceler içerisinde olabiliyorlar ve Bile bile bu yalanın içerisinde kendilerini buluyorlar ve maalesef faydalı bir işlem yaptıklarını da düşünüyorlar. Allah hidayete erdirsin cümlemizi. İnsanlar hangi amaçlarla hadis uydurma ihtiyacı hissetmişlerdir diyor Mustafa kardeşimiz. Ee, değerli kardeşlerim. Hadis uydurmanın birçok gayesi var. Yani kısaca sayalım insan niye hadis uydurur? İnsan kendi meşrebinin, mezhebinin kendi imamının, kendi inancının, kendi e, efendim gönlünün aktığı görüşün, itikadın, e, efendim fetvanın doğru olduğunu, kendi mezhebinin, kendi gidişatının kendi ekolünün doğru olduğunu ispatlamak için hadis uydurma yoluna giden insanlar olmuştur. Ticari maksatlarla hadis uydurma yoluna gidenler olmuştur. Mesela işte kadınlar otunda ne kadar fayda olduğunu bilmiş olsalardı onu e, yataklarının altına ekerlerdi gibi efendim hadisler uydurulmuş efendim baz, batlıcanı yen cennete girer gibi hadisler uydurulmuş bunlar da ticari maksatlarla e, daha çok patlıcan satmak daha çok dere otu satmak için e, uydurulmuş bir takım sözlerdir bunlar da hadis olarak e, işte insanlar arasında dolaşmış maalesef e, insanların taifelerinin mezheplerinin daha üstün geldiği işte fırkayı naciye kurtulan fırka e, ların kendileri olduklarını ileri sür, e, sür, e, sürmek için hadis uydurdukları olmuştur. Bunlar varittir. Kurtlan fırka biziz, işte kufırka inacıye biziz e, gibi bir takım iddialar yüzünden hadiste uydurulmuştur. Mesela işte hanefi mezhebine uyan bazı insanlar işte Numan bin Sabit'i aşırı derecede büyütmüşler. İşte benden sonra e, bir kişi gelecek adı Numan olacak. E, o işte ona tabi olan cennetliktir. İşte o benim yeryüzündeki vekilimdir gibi hadisler uydurulmuş. Bunlar mezhep taassubuyla mezheplerin işte benim imamım senin imamını yener. Benim imamım senin imamında daha bilgilidir, daha üstündür, daha doğruyu söyler. Sen basitsin benimki doğrudur gibi böyle taifecilik yaklaşımları içerisinde uydurulan hadislerdir. Ee, bazı hadislerde dini yıkmak için uydurulmuştur. Bazı hadisler ticari maksatlarla bazı hadisler ta, üst, taifelerin e, mezheplerin kendilerinin ait oldukları cemaatlerin grupların daha üstün olduğu inancını yaymak için e, uydurulmuştur hadisler. Ee, bunun haricinde tabi siyasi hadisler de vardır, siyasi olarak uydurulmuş. Yani bu işte e, sadece yönetime benim ailem gelsin, işte benim, e, bu yönetim sadece işte Emevilerden olsun veya işte şunlardan e, Abbasoğulları'ndan olsun, şundan olsun, bundan olsun gibi e, niyetlerle hadisler uydurulmuştur. Yönetimde olmak, iktidar sahibi olmak, halife olabilmek, devlet başkanı olabilmek için e, hadisler uydurulmuştur. Yine e, işte 73 fırka hadisinde olduğu gibi e, orada e, fırkayı Naciye kurtulan fırkanın e, kendileri olduğu iddiasını ortaya çıkarmak için e, hadisler uydurmuşlardır. E, buna benzer niyetler vardır. Tabi bu konu daha geniş ama özet olarak bunlar değerli kardeşlerim. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. Evet, bir kardeşimiz var burada Pakistanlı kardeş cevap bekliyor. Ne söyleyeyim, ben buranın ders yeri olduğunu söyledim ama kusaba kalmayın diyor. Pakistanlı kardeşimizin arzusu ne bilmiyorum daha doğrusu ben ekranı izleyemedim. Ee, ne gibi bir sorusu varsa yeniden o soruyu yazsın o kardeşimiz. İtikad 4 ee, O soruyu tekrar yazarsanız Kardeşimizin meramını gideririz. Çengelköylü Kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri e, Hayatı Davranışları sözleri Cebrail tarafından kendisine bildirilmiştir demiş. Selam veren kardeşlerimiz var. Evet. İnsanlar arasında mezhepsizliğin, dinsizlik gibi algılanması karşısında hangi mezheptensin sorusuna nasıl bir cevap verilebilir diyor. Ee, Nittefyes Mahlaslı kardeşimiz. Evet bu soruya biraz bakalım. Ee, hangi mezheptensin sorusuna şu mezhep denim diyemediğimizde e, insanlar sen dinsizsin o halde diye bir e, yakıştırmaya gidiyorlar. Bu doğrudur. Evet böyle yapı yapılıyor maalesef. Değerli kardeşlerim e, insanların ne söylediği hangi haftalamalarda bulunduğu önemli değil. Önemli olan doğruları söylemek. Önemli olan hakkaniyet ölçüler içerisinde dini algılamak, anlamaktır. Bizler insanlar için hangi insan o anda bize hitap ediyorsa, hangi insan bu tür bir davranışta bulunuyorsa ona onun anladığı dilden, onun seviyesinden olayı açıklamakla mükellefiz. Olayı açıklarız. Ee, bütün mezhep imamlarının e, mümin, Müslüman, muahit e, yani özellikle dört mezhep e, diye yaygın olan dört mezhep imamlarının mümin, muahit, mücahid, ihlaslı alimler, önderler olduklarını e, e, söyledikten sonra. Bunların aralarında şu şundan üstündür, şu şundan daha bilgilidir, o ona göre cahildir, o ona göre basittir, onun tuttuğu yol yanlış yoldur gibi bir takım böyle taifeci yaklaşımlardan uzak durmak suretiyle bu yanlışlara düşmeden insanlara bütün bu alimlerin İslam'ın, müminlerin, Müslümanların içlerinden çıkan alimler olduklarını, hepsinin mezhep kurma gibi bir niyetinin olmadığını, hepsinin İslam'ı daha iyi nasıl anlayabiliriz, daha iyi nasıl yaşayabiliriz sorularına cevap bulmak için ilim halkaları oluşturduklarını, hadis dersleri verdiklerini, fıkıh dersleri verdiklerini meclislerinde fetvalar verdiklerini insanlara söylemeliyiz. Ve e, kesinlikle e, bu mezheplerden sadece birine tabi olup diğerini Kale almamak gibi e, bir duruma düşmenin yanlış olduğunu çok güzel ifadelerle e, ve herkesin seviyesine uygun bir dil ile ve uygun kelimeler ve cümleler seçmek suretiyle ve başta bunun temelini fikri temelini bilimsel bilimsel temelini yapmak suretiyle insanlara açıklamalıyız. İnsanlara doğruları güzel takdim ettikten sonra güzelce açıkladıktan sonra o insanların yanlış bir takım algılamalarını düzeltmek mümkündür. Ha elimizden geleni yaptık. Hala insanlar aynı şeyi söylüyorsalar ee, burada da yapacak bir şey yok. Bugün fiili olarak zaten mezhep taassubu ortadan kalkmıştır. Bugün fiili olarak ee, diyan, diyanette bile yer yer ee, hani fiillerin görüşü, yer yer şafiilerin görüşü, yer yer Hanberin, e, İmam Ahmet bin hamberin görüşü ve İmam Malik Malik'in görüşü yer yer kabul edilmektedir. Bu taassub doğal olarak doğa, yani kalkma sürecindedir. Bu süreçte de tabi bu mezheplerin doğru olarak algılanmasının nasıl mümkün olacağı konusunda gayret sarf eden kardeşlerimizin emeklerinin olduğunu ve bunların e, meşgul emekler olduğunu da burada hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bu yolda devam etmekte fayda var. Her insanın anlayacağı dilde ee, anlayacağı seviyede konuşmak suretiyle doğru bir mezhep anlayışının nasıl e, olması gerektiğini e, acele etmeden, kızmadan, yıkmadan insanlara e, sağlam bir e, bilgi temeli oluşturacak şekilde e, anlatmak gerektiğini tekrar tekrar burada hatırlatmak, vurgulamak, tavsiye etmek istiyorum. Yücel cümlemizi hak yolda hakkı söylemekte, hakkın bayraktarlığını yapmakta muvaffak eylesin ve her türlü şerrin ortadan kalkmasına da sizleri, bizleri, müminleri vesile eylesin ve burada ecirlerimizi eksik eylemesin inşallah. Evet. Ee, bakıyorum, başka bir soru var mı diye. Bu arada itikat kardeşimizin Pakistan'da arkadaşlarla ilgili sorun neydi ve hala yeniden yazmadı. Ee, evet. Evet. iş arıyor. Selefi bir şirkette kendisi Pakistan'da Allah rızası için yardım amaçlı çalışıyormuş. Türkiye'de de iş arıyormuş. Bu kardeşimiz yani yardım edecek olan aramızda var mı böyle bir kardeşimize yardım edecek olan varsa bu tabii imkanı olan kardeşlerimiz yardım etsinler. Onlarla direksiz ilişkide artık kontak kurun. Onlar yardım eden edebilecek olan bir kardeşimiz varsa Elbette bu da bir hayır kapısıdır. Evet. Evet ben Allah'ın Resulünün mezhebindenim diyorum sakıncası var mı? Bir sakıncası yok yani. Yani Kur'an ve Sünnet yolundayız. Biz Kur'an ve Sünnet yolundayız. Bütün mezhep alimleri ee, bu hak mezhepleri kastediyor, ehli sünnet sünnet mezhepler, mezheplerinin alimleri bizim alimlerimizdir. Onlar bizim canımızdır. Onlar e, bizim alimlerimizdir. Onların fetvalarını Kale alırız. Onların fetvalarıyla amel ederiz. E, bu konuda taassup içerisinde değiliz. E, Tabi onları Masum da görmüyoruz. Onları Şiilerdeki 12 imam anlayışı gibi masum da görmüyoruz. Hatta hata edebileceklerini biliyoruz, düşünüyoruz, inanıyoruz. Ve onlar da zaten insan üstü olmadıklarını, hata edebileceklerini, kendi hatalarını ortaya çıkartan sahih bir hadis karşısında kendi sözlerinin merdut olduğunu Söylüyorlar, bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir tasub içerisinde olmadan, Sünnete en yakın delile delili daha kuvvetli olan kim varsa onu tercih etmek suretiyle dinimizi anlamak, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz diye cevap verelim inşallah taala. Evet, değerli kardeşler. Bu arada tabi bizim ses cihazımızın pili bitmiş ee, bize haber vermeden susmuş ee, soru-cevap bölümünü kaydedemedik sanıyorum ee, başka soru e, şu anda yok sanıyorum ve ses var diyor kardeşlerimiz evet inşallah ee, bu kadar yeter mi acaba umarım o kadar yeter. Şu anda 33 dakika olmuş. Ee, 33 dakikadır soru cevap bölümünde e, sohbet ediyoruz. Sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ekranda başka soru da görünmüyor. Çengelköy'lü kardeşim yazdım gitmiyorum hocam diyor. Evet Çengelköy'lü kardeşim. Ee, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri, hayatı davranışları, sözleri Cebrail tarafından mı kendisine bildirilmiştir? Evet. Şimdi e, Cebrail tarafından Peygamberimize bildirilen şey nedir? Vahiydir. Bunun haricinde e, elbette e, Cibril'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmek suretiyle e, dini öğretme bazında bazı sorular sorduğu hadislerde varittir. Özellikle ihsan hadisi diye bildiğimiz o uzun hadiste bunu e, görmekteyiz. E, ancak Peygamberimizin günlük yaşamındaki sergilemiş olduğu davranışlar Sözleri, fiilleri ee, Sadece Cebrail'in Anlık, günlük, saniyelik Olarak şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap Şöyle yap manasında Gelişen davranışlar Değildir, gelişen sözler değildir Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Edde Rabbi Fe ahsene te'dibi Rabbim beni Edeplendirdi beni terbiye etti ve ne güzel de terbiye etti buyuruyor. Ee, bu terbiye Kur'an terbiyesidir. Bu terbiye vahiy terbiyesidir. Bu terbiye İslam iman terbiyesidir. Bu terbiye den hiçbir Müslüman yoksun ve mahrum değildir. Kur'an elimizdedir. Peygamberimizin o güzel hayatı, örnek hayatı elimizdedir. Peygamberimizin dini açıklayan nasıl algılamamız gerektiğini bize bildiren sözleri hadisleri elimizdedir. Dolayısıyla bizler o güzel ahlakın gereğini yerine getirebilecek kıvamdayız. Bu istidahatımız, bu gücümüz var. Yeter ki azimli olalım, gayretli olalım ve öğrenmiş olalım. Peygamberimizin esasen sözleri hani asab arasındaki sözleri tamamen kendisine ait. Ancak e, peygamberimiz "Ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyuha." Allah'ın bu ayet kelimesinde, kerimesinde, Kur'an-ı bu ayet-i, ayeti, kerime, bu ayeti kerimede, o heva hevesinden konuşmaz. Onun konuştukları ancak ona vahyedilen e, sözlerdir. vahyedilen bilgilerdir. Manasındaki bu ayetten de anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla heva hevesinden konuşmaz. Onun konuştukları vahye uygundur, vahiy kaynaklıdır, vahiy bazen vahiy direkt olarak aktarır, ba bazen de e, vahin kültürüyle vahin özümsem, özümsemesiyle. Vahiden çıkacak olan hükümler e, doğrultusunda vahiden çıkacak olan e, ilmi e, sonuçlar e, yönünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşur ve davranışlarını geliştirirdi. Ancak zaman zaman dünyalık meselelerde e, Peygamberimiz ve bir takım e, yani uy, o zaman o şartlarda e, çok doğru olmayan e, bir takım tavsiyelerde bulunmuş. Mesela e, işte Bedir Harbi'nde e, ordunun karargahının kurulması gerektiği, ordunun e, cephe oluştur oluşturması gerektiği yer konusunda ee, bir karar değişikliğine gitmiş. Peygamber bu karar değişikliği nasıl gitmiş? Sahabe kendisine de, demiş ki Ey Allah'ın Resulü burada ordunun karargah kurmasını e, cephe e, oluşturmasını Allah mı emretti? Yoksa sen mi e, bunu istedin? Peygamber sallallahu hayır bunu Allah emretmedi. Bu benim kararım. Benim insani yönümle insani yönümle efendim durumumla karar vermiş olduğum bir karar dediğinde sahabeler hayır bu doğru bir karar değil Ordu, biz belir Bedir göllerini arkamıza alırsak bu daha isabetli olur şeklinde tavsiyede bulunduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ordunun karargah yerini bu doğrultuda değiştirmiş ve ardından siz dünyalık meselelerde benden daha da bilgili tecrübeli olabilirsiniz bu meselelerde e, benim hatam varsa düzeltebilirsiniz diye sahabesine söylemiştir, buyurmuştur. Burada bize gösteriyor ki Peygamberimiz dünyevi meselelerde kendi yani e, iştihadının dünyevi meselelerde bazen e, yanlış e, olacağı işareti vardır. Yanılgı içerisinde olacağı işareti vardır. Ama bundan şu anlaşılmasın. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini konuda, dini konuda ee, asla e, bilmeden konuşmaz. Asla. Bilmiyorsa vahiy bekler. Biliyorsa daha önce bu kendisine vahiy edilmişse o şey doğrusunda konuşur ve cevabını verir. Bilmediği konuda da asla bir cevap vermez. Örnek olarak ifk hadisesinde görüyoruz. Peygamber tam bir ay Hazreti e, ay şeyi ee, Hz. E, kimdi İfkazesi'nde Hz. Ayşe'di ee, babasının evi bu Bekir'in evine göndermiş ve bir ay boyunca hiçbir şey söylememiştir konuyla ilgili. Evet o olmuştur veya olmamıştır noktasında e, bir şey söylememiştir. Ta ki vahiy gelip Hz. Ayşe'yi temize çıkartana kadar Vahi bir ay sonra gelmiş ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelen vahiy ile ortaya çıkarak bunun bir iftira olduğunu Allah'ın bu iftirayı e, vahiy ile kendisine bildirdiğini ifade etmiş ve suçluları tazer cezasıyla cezalandırmıştır evet e, sanıyorum bu hadisle bu soruyla ilgili bunlar yeterlidir Peygamberimiz hangi vakit namazlarının sünnetini terk etmiştir diye bir soru var. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, revatip dediğimiz sünnetleri terk etmemiştir bildiğimiz kadarıyla. Bu sünnetleri e, sürekli olarak kılmıştır. Revatip bunlar sabah namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından önce 4 rekat, farzından sonra 2 rekat akşam namazının farzından sonra 2 rekat, yas namazının farzından sonra 2 rekat olmak üzere toplam 12 rekat revatip sünneti sürekli olarak kılmıştır. Bunları terk ettiğine dair elimizde herhangi bir haber yoktur. Ancak e, ikindi ve yasılan bunların farzlarından önce kılınan 4 rekat sünnet diye anılan namazlarla ilgili e, elimizde kesin hadis-i şerifler bulunmamaktadır. Sadece e, ikindi namazından önce e, dört rekat bir namaz kıldığına dair ve en iyimser bir yaklaşımla hasen derecesine ulaşabilen tek bir rivayet vardır ki bu gibi konularda rivayetlerin çok olması lazım. Çünkü e, devamlı olarak ee, insanların, sahabelerin gördüğü bir mesele olduğundan dolayı e, şayet böyle bir şey var idiyse e, bu konuyla ilgili birçok e, hadis-i şerifin elimize ulaşmış olması gerekiyor idi ve maalesef iki namazından önce dört rekat sünnet kıldığına dair elimizde kesin sahih bir hadis bulunmamaktadır. Yatsıdan önce dört rekat bir sünnet kıldığına dair de ee, sahih Hiçbir delil bulunmamaktadır Bu soruyla ilgili Bunları söylememiz Yeterlidir Allah cümlemizden razı olsun ee, Sohbetimize İnşallah noktalayalım ee, Hayırlı geceler diliyorum Ve ahiru davana Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu Ala nebine Muhammed Ve ala alihi وصح به أجمعين.